MÜZELİK SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu Merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo'daki müzellik sohbetleri hoş geldiniz. Ben Emel Gülşeh Akın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar. Ee, bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. AncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzellik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisisstudio.com slash blogdan paylaşabilirsiniz. E programımızın bölümleriyle ilgili yazdığımız yazılara da ulaşabilirsiniz. E, müzelik sohbetlerin geçtiğimiz e, bölümde 16 Mayıs Engelliler Haftasında e, yaptığımız bir kaydı yayınladık sizlere. Bağımsız Müze Eğitimcisi Berat Örnek'le Kapsayıcı Müzeler, Türkiye'de Engellilere Yönelik Erişilebilir Sanat e, başlıklı yüksek lisans tezi ve herkes için müzede öğrenme yöntemleri, müzelerde engelli hak temelli yaklaşım ...tapsayıcılık, erişilebilirlik gibi konular üzerine konuştuk. Buradan tekrar böyle bir tabii teşekkür gönderelim. E, bu bölümde ise konumuz 18 Mayıs'ta e, geçmiş olan Uluslararası Müzeler Günü. Ayça Uluslararası Müzeler Günü kutlu olsun. <gülüyor> teşekkür ederim. Senin de görüşe. İstersen ben her zamanki gibi konunun tarihçesine değineyim. Öyle başlayalım. Ee, Müzeler Günü'nün öncülü kabul edilebilecek UNESCO ile birlikte düzenlenen iki uluslararası müze kampanyası var aslında. Bunlar da 1956 ve 1967-68 yıllarında. Ancak müzelerin amacına dikkat çeken e, uluslararası bir müzecilik, Müzeler Günü'nün belirlenmesi 1977'de gerçekleşiyor. Moskova'daki İKOM Genel Konferansı'nda müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamak, ve halkın dikkatini müzelere yöneltmek amacıyla yılda bir gün Müzeler Günü ilan ediliyor. Dünyada 1977'den beri kutlanan bugün Türkiye'de 1982'den beri kutlanıyor. 1982'den beri nasıl kutlanıyor Türkiye'de ona belki bakmak lazım biraz. Tabii geç, yani yakın zamanlarda aslında geçtiğimiz son 5-10 yıl içerisinde çok çok böyle benim fark ettiğim en azından güçlü kutlanmaya başlandı. Müzeler, söyleşiler yapmaya başladı. Ücretsiz rehberli sergi turları veriliyor. Konferans ve atölye çalışmaları yapılıyor. Konserler gerçekleştiriliyor. Hatta en bunun meşhuru, benim çok sevdiğim İstanbul Erkelecim Müzesi bahçesinde yapılan konserler, opera sanatçıları falan dahil oluyor bazen. Çok hoş bir atmosfer oluşuyor. Eminim çünkü hiç tecrübe etme şansım olmadı. <gülüyor> Üzgün bir suratla söyledim bunu, beni sevgili dinleyenler. Ve bazı müzelerde 18 Mayıs özel olarak geç saatlere kadar ziyaretçilerini ağırlıyorlar. Bazı özel müzelerde ücretsiz giriş sağlıyorlar ziyaretçilerine. Böyle insanları teşvik eden, güzel, bugünün hakkını vermeye çalışan çabalar olduğunu söylemek mümkün. Bilemiyorum Bu... sen ne düşünüyorsun bununla ilgili şeyi eklemek isterim. Bu sene yani önceki senelerde de gördük de COVID etkisini yitirse de online çevrimçi etkinlikler de devam etti. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hani COVID bitince çevrimçi etkinlikleri rafa kaldırmadı müzeler. Birçok söyleşiyi e, dijital olarak, çevrimçi olarak takip edebildik. Bu da çok e, nasıl diyeyim, müzelerin erişilebilirlerini arttıran bir husus aslında. Ya da benim gibi İstanbul'dan uzak yaşayanlar için bir nebze olsun, ferahlatıcı bir olay benim için de öyle ben de İzmir'deyim ee, ee, ben şeye gelmek istiyorum aslında Gülşah yani müzeler günüyle ilgili hani özel gün ve haftalarda bir gün olmasının ötesinde bu günle ilgili benim asıl ilgimi çeken konu şu Müzeler günü için temalar belirliyor İKOM. Aslında bu temalarda belli konuların gündeme taşınıp tartışılması için bir alan açmış oluyor. Bu tartışmaları teşvik etmiş oluyor. Geçmişte müzeler günün geçmişteki müzeler günlerinde hangi temalar e, konuşulmuştu? Hızlıca şöyle bir hatırlayacak olursak, müzeler ve kültürel peyzaj, müzeler ve tartışılan tarih, müzelerde konuşulmayan dile getirmek, hiper bağlantılı müzeler, yeni yaklaşımlar ve yeni izleyiciler, eşitlik için müzeler, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi gibi gibi bir sürü başlık karşımıza çıkıyor. Bunlar arasından benim en çok ilgimi çeken belki de tarihçi olduğum için 2017 yılının Müzeler Günü teması Müzeler ve Tartışılan Tarih. Müzelerde konuşulmayanı dile getirmekti. Bu temayı da özellikle önemli buluyorum ve bu konu hala güncelliğini koruyor. Daha çok kapsamlı tartışmalar yapılmasına yapmamıza müzeciler olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayında da Pırak'ta karar verilecek yeni müze tanımına baktığımızda iki öneri İKOM tarafından üyelere iletildi. Bu e, müzeler gününde tartışılan konuların yansımalarını görebiliyorum. Ee, burada zor ben tarih. araya belki bir gireyim. Müzeler ve tartışılan tarih, müzelerde konuşulmayan dile getirmek konusu benim için de e, çok dikkat çekici bir konu. Çünkü burada biraz da şeyi görmek mümkündü bence. E, hani diyoruz ya müzeler kamusal anlardır ama kamusal olan her şey de politiktir aslında. Dolayısıyla e, müzelerin anlatmayı tercih ettikleri geçmişi görüyoruz burada. Hangi işte ulusa ya da ülkeye ait olurlarsa o ülkenin e, resmi tarih anlayışını ya da işte savunduğu ve karşı durduğu öğeleri görmek mümkün oluyor. E, bu da tabii bir hesaplaşma gerekliliği doğuruyor sonunda. Müzelerin de bu hesaplaşmanın mekanı haline gelmesini çok ilgi çekici buluyorum ben. E, hani bakarken insanlar e, nasıl değerlendiriyorlar bu konuyu ya da işte ne olmasını istiyorlar falan bu tema bence bunların da... E, ...dönüp bakılmasını e, sebep olmuştu. Dediğim gibi Pırak'taki kararı da bakalım nasıl olacak. O konuyu da isteyeceğimizin haberini verelim buradan sevgi dinleyenlere. Karar verildikten sonra üzerine konuşacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanla bekliyoruz. Peki bu yılın temasına geçmeden böyle bir geçen yılılı da hatırlayalım. Hani buraya nasıl geldik onu gözden geçirmiş olalım. 2020 yılında pandemiye dönüşen COVID-19 salgının en çok etkilediği kurumlardan bir de müzeler olmuştu. Müzeler sanırım tarihlerinde ilk kez küresel ölçekte bu türden bir zorunlu ortak kapanma deneyimi yaşadı. Bu süreçte müzelerin sürdürülebilirlikleri sorgulandı. Her açıdan, finansal açıdan, sosyal açıdan ya da çevresel açıdan da bu deneyimlerle paralel şekilde 2021 Müzeler gününde yani geçtiğimiz yıl müzelerin geleceği temasıyla birlikte müzelerin geleceği tartışılmaya açıldı. İKOM'un verilerine göre de geçtiğimiz yıl 158 ülkeden 37 bin müze müzeler gününe katılmış, müzeler gününü kutlamış. Çok mutlu bir rekam. Bir... Mi? Ama içeriği de önemli tabii bu etkinliklerin. Kaç tanesi acaba tema ile paralel bir şekilde kurgulanmıştı bu içeriklerin öyle programlanmıştı ona da ayrıca bakmak gerekir. Bir interaktif harita da hazırlıyor aslında ikon web sitesinden yayınlıyor. Ülke ülke işte hangi müzelerde etkinlikler var ne tür etkinlikler var onları da görebiliyoruz. Bu sene de bu harita hazırlandı. Bu senenin temasına istersen gelelim yavaş yavaş bu senenin teması müzelerin gücü olarak belirlen. E, bu temanın arkasında yatan fikir de 21. yüzyılda müzeler kendilerini çevreleyen dünyada etki bırakma ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda yüksek bir potansiyele sahip olmaları açısından ele alınıyor. Sen de bu alanda hem teorik olarak biliyorum kafayı yoruyorsun işte derslerden ya da okumalarımızdan, tartışmalarımızdan biliyorum. Hem de pratikte bu işin içindesin. Yani müzecilik de yapıyorsun bir yandan. Senin müzelerin gücü hakkında neler düşündüğünü çok merak ediyorum. E, tabii yani zaten bu e, sloganı müzelerin gücü başlığını kullanarak geç, dün Hatta yani müzeler gününde pek çok insanlar, pek çok müzeci şey kendisi için bunun ne anlam ifade ettiğini paylaştı. Benim için müze ve müzelerin gücü falan şeklinde. Ee, ben az önce yaptığım çekin şakayı yapacağım tekrar. Müzelerin gücü güç de artık diyerek. <gülüyor> yani hakikaten e, burada şey de e, MFF'de e Museum for Future ekibinden EME'ye de bir e, selam göndererek onun alıntısını yapacağım. Emek demişti ki hani müzeler dünyayı değiştirmeyecek evet ama daha iyi bir haline gelmesi için bir faydası olacak ve bir e, nasıl diyeyim içinde bir tuzumuz olacak belki de bu şekilde. Hani bir şeyde küresel bazda aman yarabbim işte tüm müzeler ellerini gökyüzüne uzatsın ve bir enerji topu yayılsın falan <gülüyor> tabii ki olmayacak öyle bir şey ama e, bireysel bazda bir kurum bir insanın gayet hayata bakış açısını değiştirebilir yani hani. Ben kendi çalışmakta olduğum müzede de bunu görüyorum. Hem işte ziyaretçiler, hem birlikte etkinlik yaptığım insanlar, hem müze çalışanları, ortam. İşte mesela benim dahil olduğum kurumda biz çalışanlara da tur verdik geçtiğimiz günlerde. Ve bu çalışanlar hani müzenin hizmet alanında çalışan insanlar oluyor bazen. Ya da sadece ofislerinde çalışan, işte muhasebe vesaire yerlerde çalışan insanlar oluyor. E, müzede çağdaş sanat eserleri sergileyen bir müze olduğu için o insanla hani normalde eğer o mekanda çalışmasa sanmıyorum ki ben o kişi gelip de baksın o esere ya da o eserden bir şekilde ilham alsın, görsün. Ama hani müzenin bu çok alakasız e, ya da belki de birbirine uzak kalacak, hani bilinçli tercihlerle uzak kalacak kişilerin ve konuların birleşmesini sağlaması açısından çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ki hani müze öğrenimi, müzede öğrenme konusunun çocuklara olan etkisine hiç değemiyorum bile. Bu bambaşka bir şey zaten. Gerçi ama kendimle çalışayım hemen. Çeşim. Geçenlerde bir çalışma çıkmıştı. Müzede yapılan eğitimler çocukların bu Amerika'daki sınavı var ya SAT, SAT sınavında hı hı. hiçbir artı etkisi olmuyor diye. Sonra yine karşılıklar şey yapmıştı işte SAT'de faydası olmuyor diye çocuklar müzeye gitmesin o zaman falan diye. Ee, hani böyle çok ilginç tartışma. Aynen bir şey atarım sana din falan atarım. Ee, hani tamam o zaman yani şeyde gerçek hayatta sayısal veri olarak görmüyorsak bir şey bize faydası yok mudur hani? o Müzelerin gücü mesela o açıdan da e, şey ne denir ona değerlendirilmeye açık bence. Hani evet e, şeyde üniversite giriş sınavında bana ekstra beş puan kazandırmayan bir etkinlikse yapmamalı mıyım? Ya da ne bir maaşımı yüzde beş zam olarak gelecek bir etkinlikte değilse yapmamıyor. Tabii ki yapmalısın. Çünkü seni farklı şekillerde besleyecek bu. Ve e, senin belki de ruhani ya da zihinsel açıdan hayata bakış açısını değiştirecek falan. Yani benim için müzelerin gücü biraz daha bu şeyde bireysel ölçekte kişinin kendisiyle olan ilişkisindeki değişiklikleri yaratıyor olması açısından. E, çünkü neden bunu diyorum? Dün yoga yaptım. Bayağı çakralarım açık. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ya yani yorumum bu kadar. İnşallah alırsınız beni çünkü ciddi söyledim bunları sevilmeyebilir. Müzede mi yaptın yogayı? Bir de öyle etkinlikler de artık çok yaygınlaştı. Müzeler. Ee, çalışmakta yapıyor. olduğum müzede bu var evet ama yogayı e, müzede yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi istersen kısa bir müzik arası verelim ve yani konuşmamızı öyle devam edelim. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, şimdi The Düsseldorf Düster Boys'tan Tenerife'yi dinliyoruz. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, müzelik sohbetlerle birlikteyiz. Ben Emel Gülşehak'ın. Programın ilk bölümünde Müzeler Günü'nün tarihçesinden, Müzeler Günü için belirlenen temalardan ve 2022'nin teması olan Müzeler Gücü'nün ne anlama geldiğinden bahsettik. Ee, şimdi aslında İKOM 2022 müzeler günü ve müzelerin gücüyle ilgili neler söylüyor konusuna bakmak istiyorum. İKOM bununla ilgili yaptığı açıklamada 3 e, tane ana noktaya değiniyor ve e, müzelerin etrafımızdaki müzelerin dünyayı değiştirme gücünün var olduğunu söylüyor. Bu açıklamada da 3 e, farklı güç aslında vurgu e, yapıyor. Bu, e, sürülebilirliği sağlamanın gücü, dijitalleşme ve erişilebilirlik konusunda e, inovasyonun gücü ve eğitim yoluyla topluluk oluşturmanın gücü başlıklar. Sürdürülebilirliği sağlamanın gücüyle ilgili şöyle bir açıklama yapılıyor. Buna göre Müzeler Birleşmiş Milletler'in sürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulamasına stratejik ortaklar, yerel topluluklarında e, kilit aktörler olarak, sosyal ekonomiyi teşvik etmek ve çevresel zorluklar hakkında bilimsel bilgileri yaymayı içeren çok çeşitli hedeflere katkıda bulunurlar müzeler. E, Dijitalleşme konusuyla ilgili müzeler yeni teknolojilerin geliştirilebileceği ve günlük yaşama uygulanabileceği yenilikçi alanlar haline gelmiştir. Dijital inovasyon müzeleri daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirerek izleyicilerin karmaşık ve incelikli kambaramları anlamasına yardımcı olabilir denilmiş Son olarak eğitim yoluyla topluluk oluşturmanın gücüyle ilgili de müzeler koleksiyonları ve programları aracılığıyla topluluk oluşturmada temel olan bir sosyal doku oluşturur. Demokratik değerleri destekleyerek ve herkese yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlayarak bilgilere katılımcı bir sivil toplumu şekillendirme katkıda bulunurlar diyor ekonomi yetkilileri. Aslında söyledikleri şeyler oldukça hani genel geçer doğru ve temel olan şeyler. Ve bu Power of Museum başlığı birinci bölümde bahsettiğimiz gibi İKOM'un e Prag'daki 2022 Genel Konferansı'nda da e, çok işlenecek bir konu olacak. Bakalım o toplantıda neler çıkacak onu da e, göreceğiz. Şimdi aslında ben şu e, biraz da yakın e, coğrafyaya dönerek Türkiye'de e, kültürel miras ve müzelerle ilgili yapılan yeni bir etkinliğe vurgu da bulunmak istiyorum. Ee, bu da kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları kendisine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik fuar ve konferansı olan Herkese İstanbul 2022 fuarı. Bu fuarda 3 gün boyunca konferans, söyleşi ve atölye gibi renkli etkinliklerle alanlarında uzman isimler, adeta kültür dostları bir araya geldi ve alan ilişkin genellikleri yaptıklarını, yapacaklarını, görüşlerini paylaştılar. Şöyle programına kısaca bir göz atalım isterseniz ilk önce ardından da yorumlarımızı yapalım. Bu fuarın programına baktığımız zaman konferans programı ve konuşmalar olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Üç günle yayılmış bir etkinlikti zaten bu. Konferans programında Türkiye'de doğal ve kültürel miras alanlarıyla UNESCO, teknoloji çağında kültürel mirasımız ve kültürel değerlerimiz gibi önemli konu işlenmiş ilk günde 11 Mayıs olan oturumlarda. 12 Mayıs'taki oturumlarda ise yine kültürel miras konusu devam ederken bu sefer müzelerin geleceği konusu da konuşuldu. E, moderatörü müzelerin geleceği konusunun nezih başgelendi. Konuşmacısı ise Suayak Soy hocamızdı. E, ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde konservasyon, kütüphane ve müzicilik faaliyetleri ve Kültür Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı paneli oldu. 13 Mayıs'ta da tarihi belediyelerle ilgili çalışmalar yapıldı. Konuşmalar, paneller gerçekleşti. E, ve Şöyle ilginç keynot konuşması oldu. İvan Asas Sevin e, konuşmacısı oldu. Dokunulmayanlara dokunmak, dünya mirası alanlarını yeniden canlandırmak, fuar tasarımı, hafızalaştırma, dahil etme ve kimlikler başlıklıydı. E, ardından yine 13 Mayıs'ta Emre Oralat ve Handan İnci elçi sohbeti vardı. Suat Kültürel Mirası'na da değinildi. Ve e, Efes'le ilgili bir konuşma vardı. Daha doğrusu konferans oldu. Tox kısmında ise A ve B panelleri şeklinde ayrıldı gün içinde. E, senkronize bazı paneller oldu. Onlar da aslında oldukça ilginçti. Yine vakıflar genel müdürlüğünün konuşmaları vardı. E, koleksiyonerlerle ilgili vardı bir tane. Şanlıurfa'da kültürel mirasın korunması başlıklı vardı. Zeytinyağı ve sürdürülebilirlik konusu e, ve bazı diğer illerimizin e, işte Amasya'nın Gebze'nin e, ve başka başka yerlerin arkeolojileri ve kültürel mirasları ile ilgili konuşmalar yapıldı. Basın bülteninde, kapanış bültçeninde ise e, yapılan ve hani normalden, her zamankinden farklı olan şeylerinden bahsettiler. Şöyle söyleyebiliriz, hani genel olarak. Toplam 115 konuşmacı yer aldı. 26 konferans, 25 miras sohbeti ve farklı 8 atölye etkinliği yer aldı. Diğer senelere göre bu sene daha fazla yenilikçi teknoloji araçlarının tanıtımına önem verildi. NFT, blockchain ve yeni kültür konuşmasıyla Belir Volkan Yücel ve Onur Sarı da konuşma yaptı. Ama e, ilginç bir şekilde Türkiye'deki müzecilik bölümlerinden hocaları görmedik. Yani ben bunu biraz ilginç olduğunu düşünüyorum. Yani eksiklik kesinlikle. Ama hayırlısı tabii. <gülüyor> e, şimdi sevgili dinleyenler, e, programın ilk bölümünde bahsettiğimiz Müzeler Haftası ile ilgili yapılan etkinliklere geri dönüp bakacağım ve e, hatta bazıları yapılmaya da devam ediyor. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Ve ilk bahsedeceğim etkinlikte müzicilikte Yeni'nin peşinde başlıklı 9 Eylül Üniversitesi'nin yapmış olduğu e, sempozyum. Bu e, sempozyum 16 Mayıs 17 Mayıs'ta gerçekleşti ve e, iki gün e, yayıldı. İlk günkü e, oturumda müze yönetiminde aktörler ve stratejiler başlığı incelendi. E, dört tane bildiri sunuldu. Oturumun devamında öğleden sonra e, müzede öğrenmediği yeni yaklaşımlar incelendi. Sonra da üçüncü oturumda da dijital müzecilik üzerine konuşuldu. Onda da yine dört tane bildiri sunuldu. Ertesi günü olan e, oturumda, 17 Mayıs'ta yani, kurumlar ve insanlar arasında bağ kurmak başlıklı bir oturum vardı. E, sonrasında da pratikten öğrenilenler, beşinci oturum başlıyor ve onun Sonunda da e, kapanış gerçekleşti. Pek çok farklı üniversiteden, e, pek çok müze eğitimi, müze yönetimi ve müzecilik akademisyenlerin e, oturum başkanı olduğu ve yine kendilerinin bazılarında bildiri sunduğu bir sempozumdu. Yurt dışından da katılanlar oldu e, ve hani ben zaten doktora yapmakta olduğum bölüm olduğu için Ayça ile birlikte. Bizim de tanıdığımız hocalarımız, arkadaşlarımızın sundukları vardı. Ama yeni müzecilik üzerine konuşmaların gerçekleşmesi, dijital müzecilikle ilgili e, yeni bakış açılarının paylaşılması açısında oldukça güzeldi. Aynı zamanda e, bildiğimiz e, bazı kavramları farklı açılardan ele alındığını da gördük. O acıdan çok faydalı ve... E, Bizde bir şeyler katan, değer katan bir sempozum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, Müzeler haftasında yapılan başka diğer etkinliklere baktığımız zaman İzmir Resmi Eker Müzesi etkinlikleri var. Ee, Müzeler günü etkinlik programı ee, diye bir, bir şey paylaştılar. Nasıl diyeyim? Basında herkesle. Bunda da dört güne yayılan bir program düzenlemişlerdi. Müze kavramı, tarihçisi ve gelişimiyle İzmir Resim Heykel Müzesi'nin tanıtımı başlıklı etkinlikleri 16 Mayıs'taydı. Sonra 17 Mayıs'ta bir atölye çalışmaları vardı. 18'inde sanat müzesinde çocuklar konulu bir konuşma vardı. Sonra da konser ve etkinlik, okul müze etkinliği ve 19 Mayıs'ta da Aydınlanmanın izinde Cumhuriyet'in sanatçıları başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdiler. Ee, yine e, Müzeler Günü'yle ilgili yapılan başka bir etkinlik Koç Üniversitesi'nin Vekam'ın e, etkinliğiydi. E, Burcu Zeybek, e, Doçent Doktor Burcu Zeybek ve Doçent Doktor İlk Nürduğu Öztürk'ün yaptığı Marka Kenti Yaratma Sürecinde Müzelerin rolü Ankara Örneği başlıklı projeyi e, tanıttılar bize bir panel düzenleyerek online bir paneldi bu ve bu panelde e, müzelerin kültür varlığı ve sosyal mekanlar olarak kent markası oluşturma sürecindeki rolünü ele aldılar e, bu panelin e, bu hafta olması lazım ya da gelecek hafta bir oturumu daha olacak e, onu da isteyenler VKAM kent markası alışmasında müzelerin rolü konusunu e, internetten araştırarak ulaşabilirler Sonra Doğan Çay Müzesi'nin yine bir etkinliği vardı. Müzelerle eğitim yoluyla toplum inşasının gücü konusuna odaklanan bir çalışma oldu. Konuşmacıları Fersun Paykoç, Profesör Doktor Farsun Paykoç, Doçent Doktor Kadri Tezcan Mehmet ve İstanbul Modern Eğitim Direktörü Neslihan Varol idi. Ve müzelerin toplumsal rolünü müzelerle eğitim ve öğrenmeye, ayrıca sanat müzelerinde eğitim uygulamalarını Odaklanan bir çalışmaydı. Bir de Akmed'in, e, Akdeniz Netleri e, Enstitüsü'nün 500. Yıl Vakfı Türk Musevilerin Müzesi e, temalı bir konuşması vardı. Onda da müze direktörü Nisya İsmail Allovi e, konuşma gerçekleştirdi. Yani bunlar tabii sadece benim ilk e, araştırdığımda elime gelen çalışmalar, etkinlikler. Bunun dışında pek çok şey... Oldu, çoğu e, kentin arkeoloji müzesi bir panel ya da bir oturma, bir konuşma, bir şey düzenledi. E, üniversitelerde etkinlikler yapıldı. Müzelerin kendileri, <gülüyor> afedersiniz, konuşmanın başında, programın başına bahsettiğimiz gibi e, ücretsiz ya da geç saate kadar açık kalma gibi bir şeyler yaptılar. E, dolu dolu geçti diyebileceğimiz bir haftaydı. Bugün bahsedeceklerimiz bu kadar sevgili dinleyenler, ee, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen e, arkadaşlarımızı da buradan teşekkür ederim ve görüşmek üzere, hoşça kalın.